Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu İkinci Kaset Bismillahirrahmanirrahim Fakat caheykum Resulüm min enfusikum aziz عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضهى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى yok bu kafetarda bu böyle yoklukara bu kafeerda senin Rabbin sana verecek bahşedecek ve sen de ondan razı olacaksın bu deke daen fede bu ailen bu seni Yolunu şaşırmış olarak Bulup Doğru yola ulaştırmadı Seni Bitmiş Tükenmiş Madden ve manen Yoksul kalmış olarak bulup Zenginleştirmedik mi İç dünyanı Derinleştirmedik mi Seni Yeryüzünün ...en büyük devrimine, en büyük inkılabına önder etme. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْقَانَ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَاقَدِّ Sadakallahu Allah. Sevgili dostlar, yeryüzü ender der kırılma noktaları yaşar yeryüzünün insanlığın uzun destanında insanlık ailesini doğru, doğru yola hidayet eden doğru yola çağıran doğru yola rehberlik eden önderler daima var olmuş. Bundan böyle de var olmaya devam edecek. Bu önderlerin seçimi tesadüfi değil. Hiçbir peygamber Amiyane tabirle tombaladan çıkmadı. Onların seçiminde ilahi bir takım ölçüler geçerli. O ölçülerden daha önceki hutbelerimde bahsetmiştim. Hz. Peygamber'in de seçimi tesadüfi değil. Bu seçimler kimi zaman peygamberin kendi hayatında yaptığı bir eylemden dolayı olabildiği gibi Tıpkı Davud Aleyhisselam'ın seçiminde olduğu gibi. Hatırlarsınız, Bakara suresinde Talut ve Calut kıssası anlatılırken, Davud peygamberin müşrik ordusu komutanı Calut'u öldürünce peygamber seçildiği ifade edilir. Calut'u öldürdü ve biz de ona hikmeti ve hükümranlığı Mülkü verdik buyurulur ayette aynı. Bendeniz ayetin o formundan Davut Peygamber, peygamberliği bu yiğitliği sayesinde kazandı olarak anlarım. Kimi peygamberlerin seçimi de kendi hayatlarından önce yaşanmış bir olay sebebiyledir ki, işte İsa Aleyhisselam'ın seçimi, büyük annesi hanne'nin duasıyla başladı. Yahya Aleyhisselam'ın seçimi babası Zekeriya'nın duasıyla başladı. İsmail Aleyhisselam'ın seçimi babası İbrahim'in duasıyla başladı. Muhammed Aleyhisselam'ın seçimi kendi ifadesine sahih olarak aktarılan bir hadise göre ben yordu. Atam İbrahim'in duası. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Buna bir de Abdulmuttalib'in duasını eklememiz gerekecek. Evet sevgili dostlar. Hacca gidenleriniz görmüştür. Okup kuru taşlar, o simsiyah volkanik lav kayalıkları insana bambaşka şeyler hatırlatır. Onların hatırlattığı bir hakikat de şudur. Allah bir toprağı, bir beldeyi kutsarsa, Mekke olur. Allah bir taşı kutsarsa, Hacer-ül olur. Allah bir yetimi, bir adamı kutsarsa ne olur? Muhammed aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın nazar etmesi durumunda, Allah'ın seçmesi durumunda, Allah'ın bakması, Allah'ın terbiye etmesi durumunda bir insanın nereden nereye gelebileceğinin en tipik örneğidir. Hamile anne artık dul bir kadındır. Artık doğurmamış, henüz daha doğmamış evladı henüz daha doğmadan yetim kalmış evladıyla kala kalmıştır. Abdullah, babası Abdülmuttalip'ten dolayı bir üne, bir şana, bir nama sahiptir. Lakin geriye bir servet bırakamadan gitmiştir. Çünkü daha çok genç yaşta, yaklaşık 24-25 yaşlarında vefat etmiştir. Geriye bıraktığı şey sadece... Yaşlanmış, kısır bir deve, beş tane keçi ve bir koyun. Hepsi bu. Muhammed Aleyhisselam'ın babadan kalma mirası bu. Bir de ev. Evde dede Abdülmuttalip'ten ve onun babası abdimenaftan kalan, öteden beri gelen büyük bir obanın küçük bir parçası. Şibi Ebi Talip, Ebi Talip mahallesinde yer alan büyük bir obanın, çok gözlü bir, geniş bir malikânenin küçük bir parçası. Çünkü bütün amcalar paylaşmış, küçük bir parçası da baba Abdullah'a düştüğü için torun Muhammed Aleyhisselam'a kalmış. Aminat, fakir, yoksul bir ailenin kızı. Karında yetim kalmış yavrusuyla biraz hava almak ve acısını dağıtmak ama Rabul unuf sahibinin ifade ettiğine göre merhum kocası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek için Medine yollarında. Medine'ye giden Amine orada birkaç ay kalır ve geri dön. Döndükten sonra çocuğunu doğurur. Yalnız bu çocuk başka çocuklara bensem. Sahip bulmadığım hiçbir haberi size anlatacak değilim. Ya da şüphelendiğim, kuşkulu bulduğum haberleri aktaracak değilim. Aktarırsam da mutlaka haberin hemen arkasına bu haberin değeri şudur diye eklerim zaten. Bunu bilesiniz. Rüyalar, rüyalar, rüyalarla ötelerden pencereler açılıyor anneye. O çağın, bu çağın ve geçmiş ve geleceğin insanın yüreğine ötelerden açılan bir penceredir rüyalar zaten. Hep öyle değil midir? Eğer salih rüya ise, eğer salih rüya ise. Daha doğurmadan yavrusunun, doğacak yavrusunun erkek olacağı. Adının da Muhammed olması gerektiği söyleniyor. Onun için ne de itiraz etmiyor. Bu tip haberlerin bize kadar geldiği kaynak çok. Ama o dönemde yazılı bir kaynak yok. İbn Saad'ın Fakatı, İbnül Efir'in Kitabı El Kamili, İbn Hişam'ın, İbn İshak'ın Es Siirası, Abdul Unuf gibi daha muhakkar kaynaklar. Yine diğer megaziler helye kitapları ve buna benzer birçok kaynak bu rivayetleri derleyip toparlayıp bize kadar getirmişler. Ancak bunların içinde tabii ki zayıfı, yalanı doğrusu var. Fakat bu rivayetlerin bu kitaplara girmesinde bir arka plan var. Bu arka plan Resulullah'a ait bu haberlerin birer inci gibi hiç zayi edilmeden toplanmış olduğu hafızalardır. Arap hafızasının o dönemde gerçekten ne müthiş bir yapıya sahip olduğunu dönemi bilen herkes takdir eder. Bu noktada bölgede sözlü kültür hakimdir, yazılı kültür değil. Onun içinde yedi kuşak hatta yetmiş kuşak öteden bir takım haberler hiç zayi olmadan ama belki takla atarak, belki mitolojik bir tabiata bürünerek, belki biraz efsaneleştirilerek, Evlattan evlada, dededen toruna aktarılarak geliyor. Bütün bu rivayetler herhalde bir peygamberle ilgili olunca daha bir anlam kazanıp insanların hafızasında daha bir yer edecektir. Evet sevgili dostlar, çocuk sıradan bir çocuk olmadığı daha doğmadan bir takım ilham ile, ilhamat ile belli oluyor. Bu çerçevede annenin gördüğü rüyalar çok onun için doğar doğmaz kucağına verdikleri yavrusuna sen galiba başka biri olacaksın. Sözü bu ahmine, ilk gördüğü yavrusuna. Bölgede bir adet vardır. Tabi bu mübarek yavru doğduktan sonra amcasına ve dedesine müjdeleniyor. Amcalar hayattadır. Dede hayattadır Abdülmuttalip. Abdülmuttalip zaten tek dayanağıdır. Abdülmuttalip yaklaşık 70 küsür yaşlarında o dönemde. 74 dört yaşında olsa gerek. Mekke'nin en sevilen yaşlı bilgesi. Yaşlı kral. Herkes hürmet ediyor. Yaşı ağırlaştıkça Kabe'ye olan iştiyakı da artıyor. Artık Allah'ın evinden çıkmıyor. Bir postu var, bir sergisi. Torunları ve yavruları hemen sabah olunca erkenden postunu Kabe'nin önüne atıyorlar. Kendisi Kabe'nin karşısında İbrahim'i, İsmail'i, Hacer'i düşünerek, tefekkür ederek geçiriyor. Böyle bir dede. Artık bilge bir kral gibi Medine'nin göbeğinde Medine'yi geçmişe, Medine Mekke'yi İbrahim'e bağlayan bir bilge kral. İşte bu Abdülmuttalip kendisine çocuğu oğluun oldu diye aminenin müjdesi ulaşınca hemen koşup geliyor kucağına alıyor ve bakıyor içinden şöyle bir şey söylüyor dudaklarının arasından çıkıyor bu bana yavrum Abdullah'ı hatırlattı ondaki kokuyu bunda da burnum alıyor diyor amcası övey amcası Ebu Leheb övey amcasıdır Resulullah'ın Öz amcası Ebu Talip'tir. Özlükle öveylik arasında ne fark var onu bilmiyorum. Ama galiba bir fark olsa gerek. Kendisine haber veriliyor, yeğenin oldu. Haber veren cariyesini, yeğenim mi oldu? O halde bundan sonra aza atsın diyor. Git. Süveybe. Süveybe'yi aza veriyor. Çok ilginç bir haber var. Ben itimat etmedim baktım Buhari de almış demek ki kaynaklarını sahih bulmuş. Demek ki rivayet senedini, zincirini sahih bulmuş. Buhari de aktarmış. Ebu Leheb öldükten sonra Abbas Resulullah'ın amcası, Ebu Leheb'in kardeşi Abbas rüya da görüyor. İşler nasıl gidiyor? Çok kötü bir halde. Çok berbat bir halde Ebu Leheb. Her tarafı dökülmüş bir halde. Çok fena diyor. İşler çok fena. Lakin şu iki parmağımın arasını görüyor musun? Orada küçük bir delik var. Oradan ara sıra bir serinlik geliyor. Ağzımı tutuyorum. Ara sıra bir o serinlikle serinliyorum. Yoksa çok fena. Çünkü Süvey bana yeni Muhammed'in doğduğunu... Müjdelemişti de. Onu azat etmiştim. Onu azat etmeme, Allah bana böyle küçük bir ikramda bulundu diyor. Bölgede bir adet var. Adete göre doğan çocuklar badiyeye verilir. Çünkü şehir kokuşmuştur. Şehir tembelliklerin yuvasıdır. Şehir bölgedeki her türlü kötülüğün odağı sayılmaktadır. Şehirde insanın hem ruhu tutsak, hem dili tutsak, hem de zihni tutsak hale geliyor. Onun için Badiye, yani Bedevilerin yaşadığı o özgür yurtlar, aynı zamanda ruhunu özgürleştiriyor insanın, dilini özgürleştiriyor ve aklını özgürleştiriyor. O dönemde bir anne babanın çocuğuna verebileceği en güzel şey, güzel konuşma kabiliyeti. Hatta mümkünse şiir. Çünkü yazılı kültür yok. Sözlü kültürün yatağı, medresesi, okulu, üniversitesi, Badiye. Çünkü Bedeviler, o günde bölgenin dilini en güzel ve bozulmamış şekilde konuşan yegane kişiler. Ve Mekkelilerin çocuklarını verdikleri kabileler arasında en tercih eşayan olan da Saad oğullarının Beni Bekir oymağı, Bekir oğulları oymağı. Çünkü Arap dili Bekir oğullarında, Saad oğullarında doğdu diye bir atasözü bile öteden beri söylene geliyor. Bu kadar meşhur bir şöhreti var Saad oğullarının. Saad oğullarından gruplar halinde çocuğu olan ve süt çocuk almak isteyen süt anneler geliyorlar Mekke'ye. Onların da çıkarları var. Süt parası almak erdemliliği sayılmıyor, erdemsizlik sayılıyor. Onun için de süt parası almıyorlar, bedeviler. Ancak bunun karşılığında müthiş bir ilişki kuruyorlar. Süt aileler, çocuklarını emzirdikleri şehirli aileyle, çocuk emziren bedeli aile arasında çok ileriye yönelik bir yatırım oluyor o çocuk emzirme olayı. Çünkü ileride onun babasından, onun gelecek torunlarından, hatta kendisinden, kendi çocukları dahi, kendi yakınları dahi istifade ediyor. Kendilerinin şehirde soylu bir tanıdıkları ve soylu bir merkezleri oluyor. Peki, şehirlerin bedevilere vermekle kazandıkları şey, o da biraz önce söylediğim gibi, çocuklarına temiz bir hava ki Mekke'nin havası, ...çocuk için yaşanılmayacak kadar zor ve nemli bir hava. Aynı zamanda kurak bir hava. Aynı zamanda özgür bir ruh ile yetişmesini önleyen bir kasvetli hava. İşte onun için karşılıklı ilişkiler bir takım karşılıklı menfaatlere dayanıyor. Tüm aileler çocuklarını, tabi gücü yeten aileler... ...bedevilere emzirmeye veriyorlar. Ve yine... Beni Saad oğullarından, Saad oğullarından bir takım kadınlar geliyorlar Mekke'ye. Bir grup içerisinde Halime de vardır. Halime yanında hiç sütü kalmamış bir dişi deve, günlerden beri ağzına bir tutam ot veremedikleri bir merkep, eşek, zayıf bir eşek, kocası ve kendisi çıkıyorlar Mekke'ye doğru. Hatta Halime anlatıyor bunları daha sonra. Eşeğim o kadar zayıftı ki diyor, benim kafilem durup beni beklemek zorunda kalıyorlardı. Mekke'ye gelene kadar ağzıma bir lokma koymadım. Koyamadım. Bir şeyim yoktu. Ve kucağımdaki yavrum Mekke'ye gelene kadar süt içemedi, ememedi. Çünkü göğüslerimde süt kalmamıştı. Mekke'ye geliyorlar. Herkes birer çocuk ediniyor, onlarla gelen aileler, birer çocuk sahibi oluyorlar. Ancak Halime'nin yanına gelenler, tabii ki herkes çocuğunu zengin bir bedeviye vermek istiyor. En azından varlıklı bir bedevi, çocuğuna iyi bakacak, çocuğunu görüp gözetecek, çocuğunu iyi doğuracak, doyuracak bir bedevi. Halime zayıf, Halime fakir. Rasulullah. Annesi Amin'e getiriyor. Teklif ediyor diğer süt annelere. Babası nerede diyorlar. boynu bükülüyor Amin'e. Babası öldü. Babası ölmüş bir çocuğun bize ne hayrı olur. Bize ne hayrı olur. Biz zaten niçin emziriyoruz, niçin götürüyoruz? Babasından istifade etmek için. Dedesinin mirası da bize kalmaz diyorlar. Çünkü... Süt kardeşliği, mirası bile paylaştırılıyor o zaman Araplarda. Böyle ileri bir akrabalık bağı kuruluyor. Müthiş. O zaman diyorlar bu çocuktan bize ne ayrı geliyor. Fakir. Hatta Halime'ye geliyorlar. Amine. Kucağında yavrusu Muhammed Aleyhisselam. Halime diyor ki, ben zaten buraya bir fayda temin etmek için geldim. Kuraklık, kıtlık yılı yavrum bu yıl. Ben bir çocuk alırım da karnımız doyar diye geldim. Ben aç, sen aç. Bedevilerin en fakiri, Mekkelilerin en fakir yetimiyle. karşı kaş. Ve en sonunda diğerleri alıp gidiyorlar birer çocuk. Mekkeliler de çocuğunu verip gidiyorlar. Bedevilerin en fakiri Halime ile. Mekke'nin en fakir yetiminin annesi Amine. Ortada kalakalık. Halime diyor ki kocasına, ne diyorsun Haris? Bu çocuğu alalım. Olur ya, Allah bu çocuk sayesinde belki bir bereket. Eli boş dönmek istemiyorum. Çünkü kabilemin içinde, kavmin içinde rezil olmak istemiyorum. Gittin de bir çocuk alamadan mı geldin derler demelerinden korkuyorum bilirsin diyor. Haris, koyasın. Alıyorlar çocuğu. Amine çocuğu teslim ederken diyor ki, ne olur ona iyi bak. Ben onda harikulade haller görüyorum. Ben onun için çok iyi şeyler düşünüyorum. Onun geleceğinde çok yüksek bir insan olacağını görüyorum. Allah bana rüyamda farklı şeyler gösterdi onun için. Onun için ona iyi bak olmaz mı diyor. Ve bir takım şeyler anlatıyor Halime'ye. Halime alıyor. Halime Daha giderken göğsünü ilk defa çocuğun ağzına verdiğinde bir memesini emip doğuyor. Öbürüyle de kendi çocuğunu doyuruyor. Bak diyor koca Zahar Gördün hayret bir şey. Bir şey yiyemedim ama bu çocuk galiba bereketli gelecek. Biraz sonra develeri o sütü soğulmuş develerini sağmaya başlıyorlar. Memeleri dolu dolu. Hepsine de yetecek bir süt. Galiba dediğim gibi diyor Haris. Bu çocuk bize kısmetli geldi, bereketli geldi. Ve varıyorlar. İki yıl sonra çocuğu alıp ziyarete geliyor annesi Amine'ye Halime. Diyor ki, bir ziyarete geldik. Hamine, çocuğumu ver diyor, Efendim, ne yapıp edip razı ediyor Halime? Ne olur diyor, biraz daha kalsın ama bu bize bereket getirdi falan demiyor. Lakin geliş sebebi bir başka sebep. Bu çocukta bir şeyler var, annesinden bu çocuğu hakkında bilgi alayım diye. Bu çocuk boş bir çocuk değil, onun için Annesinden bu çocuk hakkında nasıl doğurdun, neler gördün, nasıl e, gelişti olaylar, bilgi alayım diye geliyor. Ve hem bilgiyi alıyor hem çocuğu koparmayı beceriyor. Götürüyor, iki yıl sonra geri getiriyor. Oysa ki yaklaşık 6-8 sene duruyor çocuklar badiyede. 6 ya da 8 yaşına kadar. Ama iki yıl sonra geri getirince annesi amine telaşlanıyor. Niye getirdin dediğinde. Demek istemiyor, söylemek istemiyor. Biraz daha ısrar edince olay anlaşılıyor. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Başlarından bir takım hadiseler geçiyor. Öncelikle çocuk konusunda kuşkulanan bazı arraflar, o zaman cahinler var, arraflar var. Ki o zamanın cahil insanları da bunlara götürüyor çocukları. Örneğin Ukos Panayrı kurulduğunda arrafa götürürlermiş tüm çocuklarını, şu çocuğa bir bak. Yani konsültasyondan geçirir gibi. O dönemin hem din adamı, hem şairi, hem kâhini, hem de doktorudur, tabibidir Arraf'la. Üç beş işi birden yapmak edirler. Bu çocuğu da götürüyor Halime. Bir de buna baksın zaten olağan dışı bir yapısı var çocuğun. Bir de bunu götürelim. Götürüyor Arraf diyor ki bu çocuk hiçbir çocuğa benzemez. Bu çocuk farklı bir çocuk. Şöyle arkasını önünü çevirip evirirken Sırtında hafif bir kabarıklık var. Sanki bir şişe vurulmuş da şişenin içine et kabarmış gibi. Kabarık bir et, belirgin bir biçimde. Bu çocuk farklı bir çocuk diyor. Ve gözlerinde ben bir kırmızılık görüyorum bu çocuğun. Benim bunu gördüğüm ilk çocuktur. Böyle bir şey görülürse o çocuk gelecekte mutlaka insanlığa önder olacak tipte yaratılır diyor. Ve tabi ki bu dalga dalga yayılıyor. Ondan sonra bir takım hadiseler daha geçiriyorlar. Hatta yine sahih bir rivayette Yahudiler Halime'nin yurdundan geçerken bir Yahudi haham dikkatini çekiyor. Oynarken Resulullah, Muhammed Aleyhisselam daha küçük, şu çocuğu bana getirin diyor. Resulullah onu görür görmez kaçıyor. Tutun getirin diyor, kaçıyor ve çadıra giriyor Resulullah. Halime ne kadar ısrar ettiyse e, gelmiyor. Ve tabii gelmeyince ancak Yahudi bu çocuk eğer yanlış tahmin etmiyorsam gelecekte bizim düşmanımız olacak diyor. Bu gibi şeylerde yaşanınca aman diyor emaneti bir an evvel yerine teslim edelim de kurtulalım. Elimizde emanet bir hale uğrayacak. Onun için ya Amine vallahi senin çocuğundan memnunuz. ''Senden memnunuz, Muhammed'den memnunuz, o geldi bereket geldi, o geldi evimize huzur geldi, o geldi bak kısır bir devem vardı, bir sürü oldu neredeyse. Onun için memnunuz, lakin ben emanete ihanetten korkuyorum, koruyamayacağımdan korkuyorum, onun için getirip sana teslim ettim.'' diyor ve ediyor. Resulullah'ın gerçekten de vefasına bakınız. Süt annesi Halime'ye ömür boyu vefa borcunu hiç ihmal etmedi. Halime 3-5 yılda bir Mekke'ye gelirdi. Yine Mekke'ye gelişlerinden birinde yaklaşık Resulullah 30 yaşlarında, Hazreti Hatice ile evli, yeni evli daha ve kapı çalınıyor. Hazreti Hatice'nin evinde kalıyor Resulullah. Kapıdan evladım evde mi diyor. İbn Saat anlatıyor. İbn Saat'tan naklediyorum. Hatice tanıyamıyor, kim evladın anne diyor, çok yaşlı bir kadın, eli yüzü toz içinde, çok uzun yoldan gelmiş, belli. Evladım evde mi, Muhammed'im evde mi diyor. Biraz şaşkın, evet burada diyor ve içeri sesleniyor. Biri seni soruyor, yaşlı bir kadın seni soruyor. Anamdır o diyor, Çağırın gelsin. Hemen çıkıyor. Ne zaman görürse zaten kucaklar ve ağlamaya başlardı diyor ipne saat. Bu kadar severdi. Hemen hal hatır soruyorlar. Ağlamaya başlıyor kadın. Diyor ki evladım sen gittin tadımız yine bozuldu. Şu anda da korkunç bir kıtlık yaşıyor beni saat yurdu. Hiçbir hiçbir kimsenin ağzına lokma girmiyor. Herkes dağıldı. Ocaklarımız yıkılıyor. Ben de herkes tanıdığına gitti. Herkes beslediği, emzirdiği çocukların anne babasına sığındı. Yavrum ben de sana geldim diyor. Bir lokma bulabilmek için ben de sana geldim. Tabii Resulullah yeni evli ve ciddi olarak bir malı yok. Hatice'nin gözlerine bakıyor. Hatice, Yiğit Hatice. Senin anam benim anam. Ben kırk koydum deri. Hatice, bana da bir emaneten deve verir misin? ileride sana öderim. O deveyi de anama binek olarak vereyim. O da, o da benden ya Muhammed. Bir devede benden. Ve bir de senin yerine veriyorum iki. Halime'yi sevindirerek gönderiyorlar. Mekke'nin fethi Halime'nin kardeşi geliyor. Mekken'in fethinde. fevç fevç insanlar gelmiş, Halime vefat etmiş. Tabii Resulullah'ın haber yok vefatta. Halimenin kardeşi bacısı yani süt halası Rasulullah'ın geliyor ben beni saattan Halimenin kardeşi olurum diyor, bacısı olur. Ya diyor, o anamdı sen de anam gibisin. Hala anne gibidir. Hadis zaten orada söylenmiş bir şey. Anam nasıl? Anam nefet etti. Ya diyor da Resulullah ağlamaya başladı. Oracıkta, hemen oracıkta 200 gram e, gümüş ve birçok hediye ile onları taltif ediyor ve köylerine yolluyor. Sizinle beraber daha gelen kimler varsa onları da söyleyin. Anamın hatırına onlara da ikram edin. ...beyle vefakar ve ahlaklı bir peygamberle karşı karşıyız. Böyle vefakar ve ahlaklı bir peygamberle. Evet sevgili dostlarım... ...çocuk... ...4 yaşında geliyor... ...6 yaşında... ...annesiyle beraber dayılarını ziyaret için Medine'ye gidiyor. Medine'de aslında dayılar büyük dayılar. Ebu Talib'in babası Abdümenaf'ın... ...hanımı Medine'li. Onun için de oradan dayılık var. Ve gidince... Dönüşte Mekke yolunda bir kafileyle dönerken Amine hastalanıyor ve vefat ediyor. Amine'nin vefatı ile yetim öksüz kalıyor. Küçük Muhammed, Ümmü Eymen annesinin cariyesi ve kendisinin babası Ümmü Eymen'in kucağında kafileyle birlikte gelip dedesinin kucağına veriliyor. Artık, Dede gözetecektir, dede kollayacaktır Muhammed Aleyhisselam'ı. Yaklaşık altı buçuk yaşlarındadır o dönemde. Ve Resulullah birkaç yılda dedesiyle birlikte kalıp dedesi de darbekaya bekaya irtihal ediyor. Yani şunu görüyoruz, kime dayandıysa Cenab-ı Hak çekip çekip alıyor. Çekip çekip alıyor. Adeta o benim, siz nereden çıkıyorsunuz derdisi. Onu ben büyüteceğim, siz nereden çıkıyorsunuz da? O İslam'ın oğlu oluyor. İslam'ın evladı oluyor. İslam'ın evladı. Ve onu Allah terbiye ediyor. Edde beni Rabbi fa ahsen Evet. Beni Rabbim terbiye etti. Ve güzel terbiye etti. Onu Rabbi terbiye etti. Ve gerçekten de güzel edeplendirdi. Güzel terbiye لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ Sevgili dostlar, bebesinden mahrum kalan Muhammed Aleyhisselam yeni bir Sığınak kavuştu. Amca Ebu Talib. Amcası Ebu Talib'in şefkatli kolları yetim ve öksüz Muhammed'e sığınak, barınak, tutamak olmuştu. Bu yetim amcası için Ebu Talib için bambaşka bir anlaması. O, her şeyden önce, ailenin sevgilisi ve unutulmaz kardeşi Abdullah'ın bir hatırasıydı, biricik hatırasıydı. Daha sonra, Mekke'nin yaşlı şefi, merhum babası Abdülmuttalib'in geriye bıraktığı ve kendisine vasiyet ettiği bir hatıraydı. Oğlum demişti. ...bu oğlumu, bu evladımı sana vasiyet ediyorum. Benden sonra onun sakın boynunu bükük bırakmayasın. Onun için Abdullah'ın yetimi Ebu Talib'in gözünde bambaşka bir mertebe yazar. Sadece Ebu Talib'in eşi Fatıma, o güzel kadın... O müşfik anne. Öyle diyor peygamberimiz. Ben çok zaman bilirim ki öz çocuklarına verecek bir yiyecek bulamayıp da sırf beni doyurdu. Öz çocuklarını ihmal edip evde bir kişilik yiyecek olduğu zaman onu sadece bana getirirdi. Böyle bir o yuvada Hazreti Peygamber, ailenin büyük oğlu Talip, onun küçüğü Akil, onun küçüğü Cafer'le birlikte büyüdü. Cafer 4 yaşındaydı Resulullah yaklaşık 12-13 yaşındayken. Onun için Cafer'i çok severdi. Elinde büyütürdü. Talip kendisinden büyüktü. Akil yine Resulullah'tan küçüktü. Hemen hemen yaştaş da sayabiliriz. O ailede Resulullah ailenin bu içinde bulunduğu ekonomik krizde aileye yük olmaktan dolayı çok üzülüyor, sıkılıyordu. Daha 11-12 yaşlarındaydı. Çocuk sayılırdı ama ailenin başına gelen bu ekonomik felaket onu da hayli düşündürüyordu. Bu aileye nasıl katkıda bulunurum diye düşünüyordu. Sonunda kendi kendine hem ailenin hem de diğer Mekkelilerin koyunlarına çobanlık etme kararına vardı Çobanlık edecek, oradan aldığı ...ücretle hem aileye katkıda bulunacak hem de yük olmayacaktı. Böylece Muhammed Aleyhisselam dağlarla baş başa kalıyordu. Tabiatla baş başa kalıyordu. Aslında onun ruhundaki fırtınaları ancak dağlarda dindireceğini kendisi de biliyordu. Ve bir müddet geçince amca Ebu Talip... Yeğenini ilk kez şehir dışına çıkarmak için giden bir kervan ile beraber kendisinin de yükü olduğu bu kervanda yeğenini de yanına aldı. Muhammed Aleyhisselam ilk defa 12 yaşında Mekke dışına çıkıyordu. Şam'a giden bu kervan beraberinde Mekke'de yetiştirilen bir takım erzak, bir takım deve yünü, ve buna benzer işlenmiş mamul, şarap gibi işlenmiş mamul götürüyor, Şam'dan da ham madde getiriyordu. Ve bunun yanında bir takım kadınların süslenme eşyaları, kozmetik malzemeleri o günün sürmesi, şunu bunu, kınası vesaire getiriyorlar. Ebu Talip de bu kervanda yer almıştı. Ve Resulullah bu kervan ile Şam'a giderken, yolda bir Kervan konaklama yerinde bir kervan sarayda eğlenmişlerdi. Ancak orada ilk kez bir hadiseyle karşılaşılmıştı. Kervan sarayının bulunduğu yer eski bir manastır. Bu manastırda soydan soya, elden ele rahipler yaşıyordu. Bu rahipler büyük bir ihtimalle benim tahminim Doğu Kilisesine mensup muvahhid olan Nasturi ve Yakubi rahipler. Çünkü bu rahipler yine benim tahminim İznik Konsülü'nün ardından Batı ve Doğu Romanın resmi dini kabul edildiğinden itibaren Hristiyanlığın kovuşturmasına uğramışlardı. Artık Pol Hristiyanlığı diğer muvahhid Hristiyanları takip altına almıştı. Onları ele geçirdiği yerde öldürüyor, sürüyor, yok ediyordu. Bu Pol Hristiyanlığının, Roma'nın ve Bizans'ın kendisine düşman ilan ettiği kiliselerin başında da Yakubi ve Nasturi kiliseleri geliyordu. Çünkü bu kiliseler İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmıyorlardı. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlardı. Bu kiliseler teslise inanmıyorlar, inkar ediyorlardı. Ve hatta çok ilginçtir, bu kiliseler haçı inkar ediyorlardı. Yani gerçekten de muvahhid idiler. Ve Resulullah'ın müstakbel eşi Hazreti Hatice'nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel ve kardeşi, işte bu kiliselere mensuptu. Bu insanlar eliyle öğrenmişti hak dini, tevhidi. Onun için de Resulullah'ın geleceğini daha duyar duymaz ona selam göndermiş ve onu daha nübüvvet gelmezden önce kabullenmişti. İşte burada yaşayan bir rahip vardı. Rahip Bahira. Bahira, gelen konan kervana, şöyle her kervana, yaşlı rahi Bahira, dikkat ettiği gibi o kervanı da süzüyordu. Bir şey fark etti. Kervanın üzerinde belli belirsiz, yürüyen bir bulut. Önce, Acaba dedi, acaba. Ve daha sonra kervan yaklaştıkça bulutun da yine belli belirsiz hissettirmeden yaklaştığını Gör. gördü. Bir de ne görsün? Kervan bir su başında konakladığında bulut da orada konaklamıştı. Ki kervanın konakladığı yer Bahira'nın durduğu eski manastırın hemen karşısına denk geliyor. Olamaz dedi, olamaz <gülüyor> Bu bir mucize. O halde burada önemli biri var. Manastır, söylediğim gibi eski Yakubi manastırıydı. Yakubiler ellerinde otantik kaynaklara sahibidiler. Manastırın tarihi çok eski olduğu için bir takım el yazması, çok değerli ve eski eserler hazinesini, koleksiyonunu da bünyesinde barındırıyordu. Ve buraya gelen baş rahipler, hep ibadet, okuma, bilgi, ilimle meşgul oluyorlar, başka hiçbir şeyle meşgul olmuyorlardı. Çünkü orada zaten bir cemaatleri yoktu. Onlar sırf kendilerini Allah'a vakfederek buralara gelmişler ve aynı zamanda Batı Kilisesi'nin şerrinden de böylece emin olmuşlardı. İşte bu rahip Bahir'e kitaplarda okuduğu, elinde bulunan o el yazması eserlerde ...gördüğü... ...bir gerçeği hatırladı. O gerçek... ...son peygamberin... ...bu bölgeden... ...bu bölgeye yakın bir yerden çıkacağı gerçeğiydi. Gerçekten de... ...elimizdeki bütün kaynaklar... ...birbiriyle tutmasa da... ...bazıları tutarsız da olsa... ...bu konuda çok ciddi bilgiler veriyorlar. Yine gerçekten biliyoruz ki... ...Yahudiler... Sürekli gelecek bir peygamberle etrafındaki insanları korkutmaktalar. Bir peygamber beklemekteler. Tevrat'ın müjdesi bu konuda açık zaten. Onun için Yahya'ya diyorlardı ki, sen kimsin? Tevrat'tan bir bölüm naklediyorum size. Sen kimsin? Sen İlyas mısın? Sen Mesih misin? Yoksa sen o peygamber misin? Hazreti Yahya cevap veriyordu. Hayır. Ben İlya değilim. Biliyorsunuz İlya vefat etti. İlya yani İlyas'tı. Ben Mesih de değilim. Ben Mesih'in habercisiyim. O peygamber mi? Hayır. O peygamberi Mesih haber verecektir. Diyor. Tevrat'tan bir pasaj bu. Size aktardım. Yine... Yoshi diye birini bekliyorlardı. Musa peygamber diyordu ki sizin kavminizin son peygamberi geldikten sonra peygamberlik sizin kavminizden çıkacak ve en son peygamber olarak da Yoshi gelecek diyordu. Yine Tevrat'ta hemen tekvin bölümünde İbrahim Aleyhisselam'ın yadigarı olan Hacer ve İsmail'in anlatıldığı yerde bir Tevrat pasajı var. Orada yaklaşık olarak hatırımda kaldığı kadarıyla İsmail'i ve İsmail'in meyvesini tebşir ederim. İsmail'in o meyvesi bir gün gelecek ve tüm, tüm ...coğrafyaları, tüm beldeleri... ...ve senin at koşturduğun ya da koşturmadığın... ...her yeri aydınlatacak. diyordu Hatta o pasajdan yola çıkarak... ...Yahudiler... ...kullandıkları... ...rakam simgeli harf sistemi... ...biliyorsunuz... ...Ebced hesabı diye bilinen... ...rakam simgeli harf sistemiyle... ...o kelimeden bir madmadı kelimesi ki o kelimeden yola çıkarak Resulullah'ın ismini dahi tespit etmişlerdi. Yani meyve. O meyve. ismini tespit etmişler ve onun tekabül ettiği Arapça kelimeyi bulmuşlardı. O da Muhammed. Ve onun içinde Medineli Yahudiler doğan bazı çocuklarına bu ismi veriyorlardı. Gariptir. Mekke'de bu isme ait, bu isme sahip hiç kimse yoktu. Ama Medine'de bu isme sahip Yahudi çocukları var. İçin garip. Yani bekleniyordu, biliniyordu. Bölgede ve bölge dışında. Ebu Zerrin bölgeye gelişini hatırlayın. Yine Selman-ı Farisi'nin bölgeye gelişini hatırlayın ki bir destandır Selman-ı Farisi'nin bölgeye gelişi. Selman-ı Farisi İranlıydı. Bir Mecusi'nin oğlu idi. Bir hakikat arayışına koyuldu. Bir destandı onun hakikat arayışı. İran'dan çıktı. Önce Ammuriye'ye. Oradan Tarsus'a. Bizim Tarsus'a. Oradan Antakya'ya. Oradan Suriye'ye Şam'a. Ve en sonunda elindeki tüm servetini satarak hatta kendisini köle etme pahasına Medine'ye gelen bir kervanla Medine'ye yani Yesribe geliyordu. İki... Ağaç, iki kayalık arasındaki yeşil bölge diye geliyordu. Daha diyor, kendisi anlatıyor Selman-ı Farisi. Ben uzaktan Medine'yi gördüğüm zaman Tarsus'taki efendim ve büyük veli, o, o dönemde yine muvahhit bir Müslüman, yani o dönemin muvahhit Hristiyanlarından olan büyük bir alim olan, Efendisinin, hocasının, üstadının tarif ettiği yer olduğunu işte ben orayı görür görmez daha uzaktan anlamıştım. Ve emindim ki burada işte son peygamber burada olacak, buraya gelecek diyordum diyor. Yani bütün bunlar elemeye tabi tutulduğunda, kritiğe tabi tutulduğunda ister metin tenkidi olsun ister senet tenkidi olsun ciddi bir kritiğe tabi tutsanız dahi geride ciddi bir miktar elimizde delil, belge kalmakta. Yani eleyemeyeceğiniz, metin ve senet tenkidinde eleyemeyeceğiniz, kalburun altına geçiremeyeceğiniz ciddi bir miktar belge kalmakta. İşte bu çerçevede her ne kadar rivayetler arasında bir takım tenas tenakuzlar ve çelişkiler olsa da biz biliyoruz ki bölgede daha önceden bir peygamber bekleniyordu ve hatta, ve hatta Yahudilerin geleneksel kitapları olan Mişna ve Gemara'da bu peygamberin vasıfları bile vasıfları bile tarif ediliyordu. İşte bu eski alimlerin ellerindeki kitap koleksiyonları arasında bunlara ara sıra rastlanıyor ve hatta çok gariptir. Çok gariptir. Anadolu'da güneyde Adana civarında miladi 200 yıllarında bir ...sahte peygamber zuhur ediyor. Çok ilginç bir tarihi olaydır. Ebu'l-Fereç, bunu biliyorsunuz meşhur Süryani papazı Ebu'l-Fereç... ...bunu tarihinde naklediyor, oradan okumuştum ben. Başka tarihlerde de olduğunu daha sonra başka kaynaklardan gördüm. Hicri, miladi ikinci yüzyılda bir sahte peygamber zuhur ediyor. Tabii bunu öldürüyorlar sonradan. Ve bu... İnsana sordukları ilk soru şu oluyor. Senin burada değil de İsmail'in diyarında çıkman gerekmez miydi? Senin şu şu vasıflara sahip olman gerekmez miydi? İsa Aleyhisselam'dan iki yıl sonra oluyor bu hadise. Anadolu'da oluyor. Senin adının şu olması gerekmez miydi diye onu yargılayan yargıçlar bu şekilde yargılıyorlar ve onun idamına hükmediyorlar. Yani böyle ilginç hadiseler de yaşanıyor bölgede. İşte bu çerçevede Yakubi Papaz ve Büyük Arif diyelim, Bahira orada hemen bir ziyafet hazırlıyor. Çünkü son gelen Şam kervanında kendisine yüklü bir miktarda hediye gönderilmiştir Şam'daki Yakubi arkadaşları, dostları, alimler tarafından bütün bunları hazırlıyor ve Mekke'den gelen kervana ziyafet çekiyor. Ziyafet sırasında bakıyor, hiç kitaplarda gördüğü evsafta biri yok. Diyor, geride birini bıraktınız mı? Yok, kimseyi bırakmadık. Bir daha ısrarla soruyor, amca Ebu Talip, evet bir yeğenim var diyor, çocuk daha o. Onu kervanın başında, o kervana sahip olması için bıraktık. Hayır diyor, bir çocuğun bu ziyafetten geriye kalmasına gönlüm razı olmuyor, onu da getirin. Çağırtıyorlar, evet, görünce tamam diyor, bu. Ve daha sonra yalnız başına kalmak istiyor Muhammed Aleyhisselam'la. Ve bir takım sorular soruyor, rüyalarını soruyor, uykularını soruyor, çocukluğunu soruyor. Başından bir şey geçip geçmediğini soruyor. Gece ve gündüz karşılaştığı olayları soruyor. Konuştukça hayranlığı artıyor, konuştukça ona yaklaşıyor, konuştukça ağlamaya başlıyor. Ve amcasını çağırtıp lütfen, lütfen bu çocuğa kıyarlar, bu çocuğu hemen al ve geldiğin yere dön. Benim bildiğimi bilen çok insan biliyorum ben. Hele hele Yahudiler bunu haberdar, bunu haber alırlarsa bu çocuğu yaşatmazlar kesinlikle diyorum. Ve daha sonra Resulullah dönüyor tabii Şam'a, Şam, Şam'dan Mekke'ye. Bu hadise, bu talibin zihninde bir yer işgal ediyor. Bu arada özellikle Resulullah 16 yaşlarındayken bir hadise vuku buluyor. Ficar savaşları. Bu savaşlar özellikle Mekke'de iki boy var. Daha doğrusu bölgede iki kabile var adeta iki. ...kesime ayrılmış tüm kabileler... ...tüm soylar ve boylar. Biri... ...güzel kokulular. Tayba. ismi verilen... ...bir kabileler grubu. Öbürü de... ...hel yani anlaşmalılar... ...grubu. İşte bu iki grup kabile... ...ara ara savaş yapıyorlar. Kabileler topluluğu diyelim. Ara ara... Üstünlük savaşı yapıyorlar. Allah'ın evine sen galip gelecek ve bakacaksın, ben bakacağım diye. İşte o dönemde de yine bir savaş vuku buluyor. Savaşın vuku bulmasına bir hilden e, öldürülen bir adam sebep oluyor. Onun kan bedelini almak için gelenler çok yüksek bir diyet istiyorlar. Bizim bir tek erkeğimize tüm kabilelerinizin en iyi şu kadar erkeğini vereceksiniz diyorlar. Çünkü dediğim gibi... Adil olanın değil, güçlü olanındır hak. İşte onlar da çöl kanununu işletiyorlar orada. Ve savaş çıkıyor bunun üzerine. Resullah'ı savaşta görüyoruz. Lakin ona sen savaşa girme, sen sadece okları topla diyor amcaları. Lakin Rasulullah cidden gençliğinde iyi ok atan biridir. Çünkü gözü çok keskindir. E, hatta Süreyya yıldızının tam 12, Süreyya yıldız kümesinin 12 yıldızını birden saydığı söyleniyor o dönemde. Yani gerçekten de gözü çok keskin olduğu etrafı tarafından biliniyor. İşte bu savaşın ardından Resulullah'ı biz bir başka yerde görüyoruz. Bu Hilfül Fudul ki yaklaşık 18-20 yaşlarındadır o dönemde. Helf-ül Füdûn, Mekke'de Yemenli bir satıcı mallarını satmak için geldiğinde mallarını bırakıyor ve parasını istiyor Mekkeli bir kabile reisinden. Kabile reisi malını alıyor Yemenli'den ama parasını ödemiyor, karşılığını ödemiyor. Yemenli bunun üzerine Ebu Kubeys dağının tepesine çıkıp Mekkelilere haykırıyor, ey Mekkeliler! ''Benim hakkımı şu falan adamdan alıp da bana verecek yok mu aranızda?'' diyor. İşte onun üzerine Mekke'nin ünlü kabileleri bir araya geliyorlar. O adamın müttefiki olan, özellikle o haksızlık yapan adamın müttefiki olan kabileler dışındaki kabileler, ki Beni Haşim, Beni Zühre, Beni Esed bunların arasındadır. Bir araya geliyorlar, Resulullah'ı o zaman... Kabilenin şefi olan Zübeyir, ki amcasıdır Resulullah'ın, Zübeyir, Resulullah'ı da yanında götürüyor. Bir faziletliler anlaşması yapıyorlar orada. Bundan böyle kim haksızlık yaparsa ona hep birlikte ceza vereceğiz ve onun karşısında olacağız. Kim de haksızlığa uğrarsa kim olduğuna bakmadan onun yanında olacağız. Diyorlar. Oraya getirilen bir başka genç daha vardır. Resulullah ile arasında birkaç yaş farkı var ki, üç yaş farkı olduğunu biliyoruz. Ki o zaman Esed oğullarından Ebu Kuhafe, Esed oğullarını temsilen geliyor. Yanında bir genç, Ebu Bekir. İlk defa Resulullah Ebu Bekir ile orada sıcak bir dostluk kuruyor. Daha sonra biliyorsunuz, Ebubekir Bekir Resulullah'ın çok sıcak bir dostu, çok yakın candan bir arkadaşı olacaktı. İşte bu hilf-ül füdûlu kastederek Resulullah, eğer İslam'da, Medine'de devletini oluşturduktan sonra, eğer bugün dahi öyle bir cemiyete davet edilsem, vallahi hiç tereddüt etmeden o cemiyete katılırdım, diyor. Buradan çıkaracağımız çok sonuç var elbette. Yani bugün dahi dediği İslam döneminde. İslam'da da öyle bir şeye davet edilseydim icabet ederdim. Bu çok önemli. Davet edenler kimler, kim olursa olsun. Eğer gerçekten insani bir oluşum, insani bir örgüt, insan haklarıyla, hukukuyla, insanın ahlakıyla ilişkili herhangi bir oluşum varsa bir yerde ve art niyetli değilse... Kesinlikle bir Müslüman orada yer alır. Oraya gelenlerin inancının ne olduğuna bakmaz. Oraya gelenlerin amacının ne olduğuna bakar. Onun için de bu gerçekten gelecekte müthiş bir delil, müthiş bir belge olarak kullanılacak bir hadise olarak gözümüzün önünde duruyor. Onun ardından Resulullah'ı ara ara... Sermaye yok. Tabii, başkalarının sermayesiyle Şam'a gidip gelirken görüyoruz. Bir kezinde hastalanmış kervan hazır, Şam'a gidecek ama kervan sahibi hastalanmış, zengin bir tüccar. Kim götürebilir? Mekke'de en emin, en güvenilir insan falan. Muhammedül Emin ismini alan Muhammed. O halde haber gönderin Muhammed'e, kervanımı benim yerime götürsün ve getirsin diyor. Resulullah onun kervanını götürüp getiriyor. Ve onun arkasından Hatice, Mekke'nin en zengin dullarından bir tanesi, belki de birincisi. iki kez evlenmiş ve kocalar, kocalarını kaybetmiş. Ondan sonra da evlenmemiş. Kendisi büyük bir servete malik. Onun için de kimi zaman servetini Şam'a gönderdiği kervanlarla katlıyor. En son göndermek istediği genç Muhammed Aleyhisselam. Ona haber gönderiyor. Benim kervanımı da götürüp getirebilir mi? Çünkü önceki götürüp getirdiği kervan o yıl en çok kazanan kervan olmuştu. Onu haber alıyor. Evet götürürüm diyor Resulullah. Ve kervanını alıyor. Gidiyor. Şam'dan gerekli ticaretleri yapıyor. Ancak Hatice'nin çok derinlerde bir başka arzusu var. Onun için de Yanına en akıllı kölesi Meysere'yi katıyor. Bu dönemde Resulullah'ın evlenme çağları yaklaşık. Yaklaşık 20 yaşındayken Ebu Talib'in amcasının kızını istiyor. Belli ki amcasının kızına aşırı bir muhabbeti var Resulullah'ın o dönemde. Ancak amcası hayır diyor. Ben iyiliğe iyilikle karşılık vermem gerekir. Onun için de... Zöhre oğullarından bizim babamız kız almıştı. Biz de kızımızı onlara vermek durumundayız. Çünkü onlar istiyorlar diyor. Ama tabii araştırdığımızda görüyoruz ki bu gerekçe pek haklı bir gerekçe gelmiyor, kalmıyor. Çünkü babaları iki kız kardeşini Zöhre oğullarına zaten kızı aldıktan sonra vermiş. Yani karşılıklı kız alıp vermişler. Neden böyle diyor peki Ebu Talip? ...yiğit amca, değerli amca... ...şuna hükmediyoruz... ...henüz daha senin evlenme çağın gelmedi... ...henüz daha sen evlenecek çağda değilsin... ...demek istiyor gibi anlıyoruz biz bunu. Ve tabii daha sonra... ...Hazreti Hatice'nin kervanına katılıyor Resulullah... ...kervan dönüyor... ...yalnız meclise sürekli Resulullah'ı gözetlemekte... ...onda gördüğü harikuladelikleri işaretlemekte... ...bu kervanda da bir hadise oluyor. Yine aynı yerde... Aynı manastırda, o Yakubi Kilisesi'nde bu kez eski rahip, eski veli ölmüş, yerine yenisi gelmiş. O da onun gibi ibadetine düşkün, ilim ve hilim sahibi, irfan sahibi bir insan. O da Resulullah'ı tanıyor, çağırıyor, özel olarak konuşuyorlar ve Resulullah'a yüklü gerçekten hediyeler sunup etrafındakilere, ''Buna dikkat edin, buna dikkat edin, geleceğiniz bunun elinde.'' diyor. Ve o ona da şahit oluyor. Şam'da alışveriş yapılıyor. Resulullah'ın bir kesesi var. Kervanın da bir kesesi var. Resulullah ne yedi ne içtiyse o kendi kesesinden yiyor. Hatice'nin kesesinden sadece kervanın masraflarını veriyor. Bir kezinde... Bu keseler karışıyor, Resulullah kendi kesesinin tamamını Hatice'nin kesesine boşaltıyor. Karıştı diye, hesap karıştı diye. Tabii bunlara şahit oluyor. Ve dönüşte gördüklerini meysere hanımına bir bir anlatıyor. Hanımın adeta büyülenmiştir. Acaba diyor, acaba benimle evlenir mi? Ve çok yakın arkadaşını çağırıyor ve diyor ki, böyle böyle bir niyetim var. Benimle Muhammed evlenir mi? Deriz. Ben bu işi hallederim, sen bana bırak diyor. Resulullah'a haber gönderiyorlar. Evlenmek mi? Ne ile? Diyor. diyor ki kadın aracılık yapan, o işi sen bana bırak. Hallederiz. Tamam sana bıraktım o halde diyor. Ve en sonunda karşılıklı mutabakat yapıldıktan sonra büyük bir pürüz çıkıyor. Hatice'nin babası vefat etmiştir, yoktur. Ama amcası vardır veli olarak. Lakin amcası direnmektedir, istememektedir. Bu evliliğin olmasını istememektedir. Ancak bir şekilde amcasının gönlünü ediyorlar ve evlilik gerçekleşiyor. O gün adet olduğu üzere damat evlendikten sonra ilk haftayı kızın evinde geçirirdi. Resulullah da gelinin evine geliyor ve ilk haftayı değil tabii ondan sonraki ömrünü orada geçirecektir Mekke'deki hayatını. İşte o gün bir şey oluyor. Bereke kadın. Kim o? Daha sonra Ümmü Eymen diyebiliyoruz ya, Eymen daha ortalıkta yok olduğu için Ümmü Eymen değil, Bereke. Yani Abdullah'dan Amine'ye, Amine'den Muhammed Aleyhisselam'a kalan tek hatıra. Ümmü Eymen o gece Resulullah tarafından azat ediliyor. Genç Muhammed'in ahlaki ve insani erdemlerine dikkat çekmek istiyorum. Ve o gün azat ettiği kölenin yerine Hatice evlilik hediyesi olarak Muhammed'e bir köle hediye ediyor. İsmi Zeyd. Yaklaşık 16 yaşlarında pırıl pırıl bir delikanlı. Hafif esmer ama gerçekten pırıl pırıl bir yüreğe sahip bir köle. Acıklı bir hikayesi var. Aslında köle değil. Lakin çok soylu iki ailenin torunu. Çok soylu. Esed kabilesi, hayır affedersiniz, Kelp kabilesi ve Tay kabilesi. Annesi Tay'dan, babası Kelp'ten. Meşhur bölgenin iki kabilesi. Ama bir gün misafir olarak annesiyle beraber dayılarının yanına giderken yolda kervan vuruluyor ve öksüz kalıyor. Babası, annesi öldürülüyor. Ve köle diye satılıyor. Bölgeye geliyor, Hatice'nin amcası alıyor, amcası Hatice'ye veriyor, Hatice Resulullah'a veriyor. Zeyt. Rasulullah o kadar, o kadar ısınıyor, o kadar alışıyor, o kadar hayran olur ki kısa süre içerisinde, birkaç yıl içerisinde artık Resulullah'tan ayrılamaz bir hale geliyor. O kadar seviyor Resulullah'ı. Ve hatta o dönemde babasını Kelp kabilesine haber göndermek için sürekli birilerini arıyor o zamana kadar. O yıl Kelp kabilesinden bir heyet geliyor Mekke'ye. Gönülsüz, gönülsüz diyorlar ki, tam aradığını buldun. Yıllardır Kelp kabilesinden haber gönderecek birini arıyordun. İşte Kelp kabilesinden geldiler. Çok gönülsüz. Ben şimdi ne yapayım ki diyor. Varıyor, zorla, arkadaşlarının ısrarıyla bir şiir okuyor onlara. Benim hikayem bu, bu, bu diye uzun şiirinde en sonunda ama aileme haber verin, barım gidin, anneme, babama haber verin deyin ki Oğlunuz öyle bir ele düştü ki o el anneye babaya faiktir, üstündür. Gidiyorlar haber veriyorlar babası hemen bir heyetle birlikte Mekke'ye geliyor. Yüklü bir miktarda altınla birlikte oğlunu esaretten kurtaracak. Geliyor Zeyd'i buluyor. Zeyd'in sahibi Muhammed'i buluyor. Ve Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki Zeyd'i almaya geldim bu benim oğlum. Zeyde soruyor Resulullah. Bu baban mı senin? Evet. Yanındaki kim? O da amcam. Peki. Ben diyor, kendisine bırakıyorum Resulullah. Eğer kendisi evet derse hiçbir şey almayacağım. Serbesttir sizinle gelebilir. Eğer benimle kalmak isterse benimle kalmak isteyen birini zorla size veremem. Zeyde soruyorlar. Zeyd Orada ayağa kalkıyor, iki gözü, iki çeşme. Çok harika bir konuşma yapıyor. Diyor ki, sen babamsın, sen de amcamsın. Babalığını inkar etmem, sulbünden geldim. Lakin o ise benim her şeyim. Daha Resulullah peygamber değil. O benim her şeyim. Ben onda öyle şeyler gördüm ki baba, senin yanına gelirsem o şeyleri bir daha göremez. Onun için eğer ben evladınsam, bana zerre kadar muhabbetin varsa, seviyorsan beni, gel beni Muhammed'den ayırma. Çünkü ben onun yanında elde ettiğim huzuru dünyada hiçbir yerde elde edemeyeceğime Kesinlikle inanıyor ve biliyor. Böyle uzun bir konuşma yapıyor. Da Zeyd. Hakik delikanlı. Ve babası bunun üzerine onu Resulullah'a veriyor. Resulullah hemen aldığı gibi tüm olayın şahitleriyle birlikte Kabe'ye gidiyor. O dönemde yerleşik bir kural gereği. insanlar bundan sonra Zeyd Muhammed'in varisidir. Muhammed. Zeyd'in varisidir. Zeyd, Muhammed'in evladıdır diyor. Ve artık Zeyd'i Zeyd bin Muhammed diye çağırıyorlar. Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağırıyorlar. Ondan sonra. Biliyorsunuz daha sonra gelen ayetle bu ifade ve Resulullah'ın o dönemdeki örfe ilişkin olarak yaptığı bu sözleşme iptal edilmiştir. O ayrı bir hadise. Evet. Bu hadiseden sonra biliyorsunuz Yaklaşık 605 yıllarında bir olay daha oluyor. Artık Muhammed Aleyhisselam Haşimoğulları'nın yıldızıdır. Hatta bölgenin yıldızıdır. Haşimoğulları'nın yıldızı epeyden beri sönüktür. Çünkü Abdülmuttalip'ten sonra, Mekke'nin büyük ve yaşlı şefinden sonra Haşimoğulları düştük de düşmüşlerdir. Ve Ebu Talib'in yoksulluğu bunun üzerine eklenince gerçekten de ha Haşimoğulları'nın eski, eski şeyi kalmamıştır bölgedeki saygınlığı. Bakacağından da çok fazla çocuk sahibidir Ebu Talip. O dönemde bir de kıtlık yılı olunca gerçekten amcanın boynu bükülmüştür. Ve bir gün Abbas'la birlikte, küçük amcası ki kendisinden bir iki yaş büyüktür Resulullah'ın, anlaşıyorlar, diyorlar ki Ebu Talibe yardım edelim gel, gidelim, çocuklarından ikisini alalım biz büyütelim. Gidiyorlar ve durumu açıyorlar. Ebu Talip diyor ki, akille ah talibi bana bırakın, gerisini ne yaparsa? diyorlar. Resulullah o anda daha küçük olan, yaklaşık dört ya da beş yaşlarında olan ve geleceğin yiğidi, büyük insan, büyük imam, İmam Ali ve Vecche'yi alıyor. Abbas da Cafer'i alıyor ve gidiyorlar. Ondan sonra Hz. Peygamber'in ev halkı işte bu gördüğünüz gibi. Bir, Hatice. iki Zeyd. Üç, Ümmü Eymen, ilginçtir. Ümmü Eymen evleniyor. Gidiyor. Evlendiği koca, azat edildikten sonra... ...evlendiği kocası Mekkeli değil. Ne yapıyor, yapıyor... ...kocasını razı ediyor... ...Rasulullah'ın yanına, kucağının... ...dibine düşüyor. O da hayran. O da bırakamıyor. O da gidemiyor. Bunlar hayatın içinden şeyler. Şu anlattığım şeyler... Yani öyle e, ne bileyim sonradan dizilebilecek şeyler değil. Hayatın içinden şeyler. Kronolojik bir yeri var bunların Resulullah'ın hayatında. Dolayısıyla bir insanın kalitesini etrafındaki insanlardan öğrenirsiniz. Resulullah'ın daha gençliğinde kalitesi bu. Kendisine eli bir kez değen insan bir daha uzaklaşmıyor. İnsanlığına, ilfanına ihsanına ...iyiliğine, ahlakına o kadar hayranlar ki... ...Ümmeymen dediğim gibi... ...kocasını gittiği... ...gelin gittiği kocasını... ...sürükleye sürükleye Resulullah'ın ta ...yeni başına kadar getiriyor... ...ve en sonuna kadar oradan ayrılmıyor. Zeyd öyle. Diğerleri öyle. Bir de Ali kavuşuyor... ...yuvaya ve yuva tamamlanıyor. Tabi Resulullah'ın çevresi daha geniş. Size bahsetmek isterdim... ...Süt kardeşi Ebu Süfyan'dan... ...onunla olan dostluğundan... ...ondan sonra kuzenleri Amir'den... Ondan sonra halalarından, Safiye'den ve diğerlerinden. Ama dediğim gibi sözü çok uzatmaktan korkuyorum. Onun için de hemen toparlamaya çalışıyorum. Sevgili dostlar, Resulullah'ı Kabe'nin Seylül Arim, Yemen'den gelen büyük sel sonrasında yıkımında görüyoruz. Kabe yapılıyor. Seylül Arim sırasında bir Rum gemisi, bir Anadolu gemisi Kızıldeniz'de batıyor ve karaya vuruyor. ...karaya vurduktan sonra bu geminin enkazını satın alıyorlar... ...çünkü bölgede orman yok, ahşap yok. Satın alıyorlar, ahşabı geminin ahşabı Mekke'ye getiriliyor... ...ve bir yine gemide, karaya vuran gemide mahsur kalmış olan... ...bir Anadolu'lu mimar tarafından Kabe yeniden yaptırılıyor. Kabe'nin bugünkü... ...içindeki ahşap dahi o ahşap olduğu söylenir. Ve yeniden yaptırıldıktan sonra... Ee, hacer Hacerül Esved'i koymak problem oluyor. Ve biliyorsunuz oradaki kabileler birbirine kılıç çekiyorlar. En sonunda bir anlaşma yapıyorlar. Şu kabıdan kim girerse hacer Esved'i yerine o koysun, o karar versin diyorlar. Muhammedül ül Emin girince hepsi rahatlıyor. Çünkü onun vereceği karar adildir. Ve o tüm kabilelere bir bez getirilmesini isteyip bezin ucundan tutturuyor kabile reislerini. Kendisi kucaklayıp taşı alıyor ve taşı yerine koyuyor. Taşa için hürmet ediyorlar? Çünkü ataları İbrahim'den kalan büyük tek hatıradır. Onun için yani adeta o taşa İbrahim gibi bakıyorlar. Çünkü hepside biliyor ki Kaabenin Kaabenin nimetini biliyorlar. Putperesti de, müşrii de, mülhidi de hangisi olursa olsun Kaabenin Rabbinin kendiseleri kendilerine lütfettiğini iyi biliyorlar. Yani. Kabe öyle bir bereket kapısı ki sadece dostlarına değil düşmanlarına bile bereket yağdırıyor. Bunun farkındalar ve en son olarak fil olayında gördükleri gözleriyle şahit oldukları için Kabe onların gözünde daha bir büyümüştür. İşte bu olayın ardından Resulullah artık yavaş yavaş iç dünyasına, dış dünyadan iç dünyasına çekiliyor. Ve 605 yılında olan bu olay yaklaşık Resulullah 35 yaşlarındadır. O yıl içerisinde gerçekten derin bir yürek keşfine çıkacaktır Resulullah. Resulullah'ı ondan sonra sık sık dağlara vurarken görüyoruz. Kendini dağlara vururken görüyoruz. Vurduğu dağlardan biri de biliyorsunuz Hıra Nur Dağ, Cebeli Nur Dağ. Çıkmış mısınız bilmiyorum. En azından gidenleriniz görmüştür. Gidenleriniz görmüştür. Samimi söylüyorum katır bile çık. Çok dik bir dağ. Bir yeç pare kaya parçası. Resulullah'ın dağcı olduğunu duymuş muydunuz bilmiyorum. Değme dağcıların o dağa çıkıp inmesi gerçekten problemdir. Ben de çıktım ama gelin siz bana sorun. Ne güç bela çıktığımı. Ki 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında bir insanın düşünün o dağa tırmandığını ve bizim gibi böyle ömründe bir iki kere değil... Bazen günde iki kere, bazen bir hafta, on gün, on beş gün kalmak üzere sürekli çift görünüyor. İşte böyle bir yüreğe vuruş var, böyle bir iç dünya gezisi var, böyle bir kendini keşif var, böyle bir yürek ülkesine doğru bir seyahate çıkış var ki işte biz bu seyahati inşallah önümüzdeki derste işlemeye devam edeceğiz. رب العالمين